Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Maşallah, bu akşam yine pekice bir arkadaş var. Siz sesimiz iyi geliyordur efendim. Öyle bakalım, iyi, güzel. Maşallah. Evet. E, peki. Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Şimdi sizinle bu akşam görüyorsunuz ekranda artık 11. haftayı işliyor olacağız. Yani bu demektir ki bu akşam hariç sizinle 3 tane dersiniz var. Yani sona doğru da geliyoruz. Bir taraftan onu da hatırlatmak isterim. Bundan sonraki haftalardaki konularda görücü olarak iyi görünüyor. Yani kolay görünüyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bir şekilde sizin aşina olduğunuz meseleler diğer akşamlarda olduğu üzere biz sadece bugüne kadar bu metafizit meselelerin tabiatı hiç bilmediğiniz konular olmaktan ziyade bir şekilde haberdar olduğunuz meseleler mümkün mertebe bunları daha sistematik bir şekilde konuşmaya yani hani daha hazırlıklı kimler neler söylemiş bunların üzerinde meseleleri tartışmaya ve konuşmaya çalışıyoruz ve bu akşamki konuda böyle olacak. Özellikle ilahiyatçı arkadaşlar söz konusu olduğunda son derece kolay bir konu bu akşam işleyeceğimiz. Sadece 3-5 tane teknik detay var onlardan söz edeceğim. Din ve ahlak öyle zannediyorum ki bu dönem ahlak felsefesi dersiniz de olması lazım veyahut da görmüşsünüzdür. Dolayısıyla sizin için fevkalade kolay bir ders olacağını umuyorum. Yani geçen dönem daha önce görmüşsünüz yani son derece kolay bir konu olacak sizin için bir şekilde bir dönem gördüğünüz bir dersi biz sadece bir ders içerisinde birazcık konuşup sizinle müzakere etmeye çalışacağız. Gönel Hanım sorun yok. Yani konular bazen yoğun işlenmiş olabiliyor. Ders notlarınız hep üzerinde çalışılması lazım. Daha basitleştirilmesi lazım. Daha kolaylaştırılması lazım falan. Yani Gönül Hanım içinde söyleyeyim, Hatice canım da söyleyeyim. Bir iki kere okumuşsanız mesele tamamdır. O kadarını söyleyeyim. Bunu tüm samiyetimle e, söylüyorum. E, konularda kolaydır. Birazcık teknik okumaya da alışmış olmanız lazım üniversite. Ama yine de anlamıyorsanız bunu birkaç defa söylüyorum. Sorun yok yani hani bir elli alırsanız inşallah geçerli not alırsanız bu kadar. Yani <gülüyor> hepinizin bu din felsefesi dersini bir hadis kadar, bir tefsir kadar. Yani aynı ağırlıkta tutacağınızı ihtimal vermiyorum. O nedenle geçer not almanız öyle zannediyorum yeter. Ama bir iki kere okuyorsanız büyük iş yapıyorsunuz demektir. Gayret ediyorsunuz. Ben ee, gayreti çok hala da önemsiyorum arkadaşlar. Yani derslerdeki benim için gayret her şeyin insasıdır. Yani Bir insan gayret eder de çalışamazsanız ona üzülürüm hakikaten bir yolunu bulmak lazım diye düşünürüm. Ama insanlar var ki hiç gayret etmeden de bir sonuç beklemek. Öyle zannediyorum ki, e, hiç, benim en azından hiç sevmediğim bir tutum, yapmamaya çalıştığım bir şey. Gayret edin, mutlaka netice alırsınız. Sanmıyorum yani tekrar almak zorunda olacağınızı ihtimal vermiyorum. E, işte bizim dersimize de ayrı önem veren arkadaşlara da e, tekrar teşekkür. Tekrar da almazsınız, ihtimal vermiyorum. Geçersiniz yani inşallah. Evet. Sizinle ne işleyeceğiz diye sorarsanız ilk dersin ilk aşamasında din ahlak ilişkisini bu akşam konuşacağız ama çeşitli açılardan konuşacağız. Din ahlak ilişkisini konuşurken aslında din ve bilim ilişkisine dair konuştuğumuz yaklaşıma da benzer bir tarafı var. Çeşitli derslerde söyledim bilmiyorum ama ben bir V kavramını önemsiyorum. V harfini önemsiyorum çünkü birleştirici bir harf, kuşatıcı bir harf. Metafizik meseleler söz konusu olduğunda bizi indirgemeye düşmekten, çoklu bir perspektif geliştirmeye, imkan tanımımıza müsaade eden bir harf. O nedenle de fevkalade önemli, toparlayıcı bir harf. Hatta dersimizle de çok doğrudan alakalı değil ama zaman zaman size değiniyorum. Cumhuriyet döneminde dilde sadeleşme var. Sadeleşme bir yerde öz Türkçeleşmeye doğru dönmüş. V harfine dair de bir tartışma var. Yapılan tartışmalardan birisi şu. Ve Arapça kökenli bir harf olduğu için bunu kullanmayalım diyorlar. Peki bunun yerine neyi kullanalım? İle harfini kullanalım şeklinde ısrarlı olanlar var. işte Cumhuriyet dönemindeki yapılan politikalarla modernleşme çalışmaları ile ve üzerinden bunu okumak mümkün. Yani ve çünkü kuşatıcı, çoklu bir harf. O neden? Yani bir ileriye doğru V derde bir Şeyde yazarım diye düşünüyorum. Belki bir makale yazarım. Hocanızı ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama pek takip ettiğiniz anlaşılmıyor. Yani çok ders maksatlı takip ediyor gibisiniz. <gülüyor> Bundan daha öte ilgilerinizden olması beklenilir. Mesela çalıştığım, hep çalışmayı vaat ettiğim, yani, yani yazmayı vaat ettiğim bir çalışma var. Mülemma düşünceler. Bir aslında mülemma düşüncelerde yapmak istediğim bu proje aslında V harfi ne odaklı. Yani V'ye özel önem verdiğimi ifade etmek isterim. Osmanlı'nın hem metafizik kavrayışı V harfi ile daha fazla temsil eden. Çünkü daha fazla toparlayıcı bir harf gibi görünüyor. Fazla dağıtmadan söylersem bunu ifade ediyorum çünkü bu aslında epistemik de bir tutum. Yani bugünkü derslere kadar genelde takip etmeye çalıştığım bir yol birleştirmeye, toparlamaya daha çoklu bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Çünkü taraflar her zaman bir sarkaç gibi aşırılığa ifrat ve tefrit durumu olabiliyor. Mutlaka bu ülkesinin dengesini de korumaya çalışmak lazım. Ha, ileride daha büyük ustalar olursunuz, büyük filozoflar olursunuz ve tek tarafı işlersiniz. Bu bahsi diğer ama lisans seviyesinde mutlaka bunu önemsiyorum. Bu akşam geleceğimiz konu da aslında böyle bir metafizik Girişle böyle bir ön girişin bize faydası olacağını zannediyorum bu derste. Çünkü din-ahlak ilişkileri her zaman birbirine dönüştürülebilir, bir ifrat ve tefrit dengesi içerisinde ele alınmaya müsait bir konu. Şöyle ki bazen insanlar ahlakı dine indirgiyorlar, bazen yine başkaları da dini ahlaka indiriyorlar. Yahut da bu ikisinin arasını kökten bir şekilde bölüyorlar. Yani Sadece din vardır. Ahlaka ihtiyaç yoktur. Başkaları da ahlak yeter. Dolayısıyla ahlaklı insanlar olmak için dinle dindar olmakla dindar olmaya gerek yoktur. Şeklinde dinsiz bir ahlak tasavvuru içerisindeler. Özellikle modern dönemde. Türkiye'de de bu tartışmalar öyle ya da böyle yapılıyor. Toparlayarak söylersem din ahlak ilişkileri de böyle bir dengenin bozulmasına müsait bir ilişki gibi görünüyor. He ilahiyat e, bağlamı içerisinde bu ders işlendiğinde bu konu tartışıldığında e, mutlaka din üzerinden tek taraflı bir şekilde anlaşılmaya fazlasıyla müsait gibi görünüyor ve o nedenle bu konuyu yine ve e, duyarlılığı ile işlemek dolayısıyla bu ikili arasındaki ilişkilerin çok dinamik olduğunu ama son tahlinde de bütünüyle bunlara dönüştürmenin birbirini indirgemenin de e, sağlıklı olmadığını işaret etmek isterim işin başında. Genel yaklaşımlar var. Burada bunları tırnak içerisine alarak verdim. Çünkü en azından benim kişisel tutumumu temsil etmeyen yaklaşımlar. Bunların içerisinde en zayıf olan ama özellikle modern e, bağlamda içinde yer aldığımız yüzyılda seküler dünyada e, özellikle e, kabul görmüş bir görüş olarak duruyor. Din ve ahlak birbirlerinin dışlarlar e, şeklindeki bir yaklaşım bir başka ifadeyle. Ahlakı merkeze alan ve dindar olmak söz konusu olduğunda e, din ile ahlak arasında bir bağın olmadığını söyleyen bir yaklaşım. Ki birazdan bunu anlatmaya çalışacağım. Yine din ve ahlak birbirleri için yararlıdır diyen bir yaklaşım var. Pragmatist bir çerçeve içerisinde meseleyi değerlendiriyor. E, ve bunların içerisinde din ve ahlak birbirleri için zorunludur diyen bir yaklaşım. E, bu zorunluluğa daha fazla kendimi yakın hissettiğimi düşünüyorum. Yani derste anlatırken e, bunu vurgulayayım dedim. Son olarak sizinle bu ders bağlamında, dersin ortalarına doğru Tanrı'nın varlığının bir delili olarak ahlak meselesini işleyeceğiz. Daha önceki haftalarda işlediğimiz delillerden farklı bir kategoride olan bir ders konuyu tamamlayıcı bir mahiyet arz ediyor. Buradaki tartışmaları daha ziyade genel olarak yapmayı düşünüyorum. Bir genel çerçeve içerisinde yapacağım ve dersin son kısmına doğru da Din ilişkisine dair bazı meseleler diye aslında bir mesele var. Tek bir mesele var ama o meselenin farklı şekilde ele alınması söz konusu İslam düşüncesi içerisinde. Ee, bu da ilahi fiillerin nedenlediği sorunu olacak detaylı bir şekilde. Ee, bu bölüm birazcık yoğun bir şekilde dokunmuş. Dili sadeleştirilebilir şimdiden söylüyorum, kabul ediyorum ama e, yani yine de sizin artık son sınıf ilahiyat, son sınıf talebesisiniz, son dönemdesiniz bir takım yoğun metinleri de takip edebilme, okuyabilme performansınızın da olması lazım. Yani tek taraflı hep ders alayım, hep notlar alayım şeklindeki bir yaklaşım çok pragmatist bir yaklaşım olur. E, pragmatizm e, önemsiz değil ama e, ders ve ilim söz konusu olduğunda birazcık daha ikinci bir plana bırakılması gereken bir tutum gibi görünüyor. Şimdi buradaki yaklaşımları değerlendirmemize, buradaki yaklaşımlar, özellikle 1, 2, 3'teki yaklaşımı, özellikle 1-2-3'teki yaklaşımı ...değerlendirmemizi imkanı tanıyan iki tane e, deyiş söyleyeceğim size. Bu iki tane deyiş üzerinden bir takım meseleleri tartışmaya ve konuşmaya e, çalışacağız. E, bu deyişin birincisini söyleyeyim. Bu çok meşhur bir deyiş. Dostoyevski'ye atfedilen bir deyiş. Rus yazar efendim. Dostoyevski'ye atfedilen bir deyiş. Diyor ki e, zannedersem e, artık Karamazov kardeşlerde diye tahmin ediyorum... Tanrı yoksa her şey mübahtır diyen bir yaklaşım. Tanrı yoksa her şey mübahtır. Şimdi bu değişimi ifade ediyor din ahlak ilişkileri söz konusu olduğunda. Din ahlakı birbirine çok temelli bir şekilde bağlayan, bunları birbirine için zorunlu bir hale getiren, hatta zorunluluktan öte aslında ahlakı dini indirgeyen bir tabiatı söz konusu. Buradaki bu deyişin ifade ettiği en temel e, çerçeve arkadaşlar, en temel durum aslında sizlerin de rahatlıkla tahmin edeceği gibi de kavramı. Yani çünkü bu bizi aslında bir yerde de ahlak ve hukuk ilişkisine de götürecektir. Çünkü ahlakı ve hukuku, hukukun da ahlaki tarafı var. Hukuk ahlak üzerine kurulu olan bir mekanizma. Ama e, müeyyidesi söz konusu. Ahlak tek başına kaldığında bir şeyin faziletli bir şeyin erdemli olabilmesi hani güzel takdire şayan medhe şayan fakat e, bunu niçin yapmak zorunda olduğumuz buradaki anahtar sorulardan birisi şu niçin ahlaklı olmak durumundayım yani niçin öldürmemeliyim niçin çalmamalıyım yani e, devlet olmadığında polis olmadığında herhangi bir otorite olmadığında bile niçin kötü olmamalıyım hatta niçin iyi olmalıyım şeklindeki bir sorunun aslında açıkta kaldığını ifade ediyor. Tanrı yoksa her şey mübahtır şeklindeki açıklama. Zira e, Tanrı ahlakın bir hem kaynağı e, çünkü İslam düşünce sizi burada bir kitabına da hatırlatmak isterim. E, Gazali'nin El Maksadul Efna adlı bir eseri var. Orada ilahi isimlerden söz ediyor. İlahi isimlerin yorumunu yapıyor. Bunun Türkçe'ye çevrildiği ad ilahi ahlaktır. İlahi ahlak. Son derece güzel bir adlandırma, son derece güzel bir e, isim. Zira yani ilahi sıfatları biz gördükçe bir şekilde ilahi olana benzeme, ilahi olan gibi olabilme, mümkün olduğu kadar. Hatta klasik dönemde felsefenin tanımı yapılırken şey denilir. E, mümkün olduğu kadar ilahi olana benzemeye çalışmak. Felsefe etkinliği budur denilir. İslam düşüncesi içerisinde tam olarak hadis mi, sahih hadis değil zannedersem ama Takınmaku bir ahlakı Allah hadisi çok ilginç bir değiştir Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. çok sen son derece ilginç bir adlandırma son derece ilginç muhteva'da olan bir hadis yani bütün bunların ifade etmeye çalıştığı şey şu bir kaynak olarak ilahi ilahi olan eh, ahlakın kendisinden eh, beslendiği ahlakın kendisinden Kendisi üzerine kurulu olduğu bir temel gibi görünüyor. İlahi olan bir şekilde ahlak için bir model. Birazdan hangi açılardan ahlak için model olabileceğini açmaya çalışacağım. İlahi olan bir şekilde ahlakın hatta yaratma eyleminin kendisi bile bir e, ahlak gibi görünüyor. Ahlakın bir e, tezahürü gibi görünüyor. Birincisi bu. Bir model olarak niçin ahlakta olmalıyım? İlahi olanın davranışını sergilemiş oluyorsunuz belli bir anlamda. Niçin ahlaklı olmamalıyım şeklindeki sorunun cevabı da yine burada. Bu şekilde ilahi olandan uzaklaşma, efendim kötü olma, ilahi olanın sevmediği bir durum yapmış olma gibi bir müeyyide. Bir başka boyutta sadece ahlak dediğimiz şey, yani hani bu dersteki ikilem üzerinden anlatırsam size. Mesela niçin okumalısınız? Okumalısınız çünkü sınavı geçersiniz, sınavı geçerseniz öğretmen olursunuz. Veyahut Efendim efendim dünyevi menfaatler olur falan şeklindeki bir hep bir çıkar ilişkisi e, durumu. Bir taraftan da niçin okumalısınız sorusunun bir başka cevabı var. Okumak güzel bir şey, başta başına değerli bir şey. İlim yani e, şu, şu kadarını söyleyeyim konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum ama size bu için tırnak içerisinde söylediğim bu için maksat için bir hem de ahlakla alakalı bir taraftan çok temel kavram olması itibariyle bu okuma işine tekrar geri geleceğim bunu anlattıktan sonra. Mesela eh, ahlakta, muhtemelen ahlak felsefesinde görmüşsünüzdür. Bütün ahlakın gayesi, bütün ahlakın kendisi üzerine temellendirildiği kavram iyilik kavramıdır. İyi. Niçin ahlaklı olmalısın? Çünkü iyidir ahlaklı olmak. Her insanın doğasında iyi olmak vardır. Peki iyi olduğunuzda ne olur diye sorarsanız, e, burada es-saadetül uzma e, klasik dönemde kullanılan e, en yüksek mutluluk, en yüce mutluluğa ulaşmış olursunuz. Yani ahlaklı olmak bizi mutlu olmaya götüren, mutluluğu bize veren bir durumdur. Şimdi birisi kalkıp pekala şunu sorabilir. Peki niçin e, mutlu olayım? E, mutlu olunca ne olacak şeklindeki bir soru burada anlamsızdır. Çünkü orası artık en yüce değerdir. Yani bütün diğer şeylerin kendisi için yapıldığı bir değerdir. Orada artık için ve gayrilik kavramı belli bir anlamda anlamını yitirmektedir. Okumak da benim için böyle bir kavram. Yani ilim e, yapıyor olmak, bir şeyleri kavruyor olmak, anlıyor olmak iyi kendi başına anlamlı ve değerlidir. Başka şeyler için değil. Biz bunu tırnak içerisinde söylersek araçsallık diyoruz. Yani ki klasik modern dönemin en temel e, problemlerinden birisi de araçsal olmasıdır. Bu akşam dersimiz ahlak olduğu için birazcık da e, vaazımsı bir ders olabilir. O kadarını da söyleyelim. Yani, yani ahlakın her zaman bir vaaz tarafı var. Çünkü şunu da söyleyeyim size. Ahlakta bilgi çok azdır. Yani niye bilgi çok azdır denilince siz ahlakı biliyorsunuzdur. İnsan doğası olarak. Biz iyi, doğruyu, güzeli her zaman biliriz. E, fakat e, Onlara uygulama söz konusu olduğunda onların hatırlanması durumu söz konusu. Yani öfkelendiğinizde diyelim ki kötülük yapabilirsiniz. Öfkelendiğinde birisi size hatırlattığında unuttuğunuz şey. Yani unutma demek belli bir anlamda sizin zaten sahip olduğunuz bir şeyin üzerinin örtülmesi demek. O bilgiye zaten sahipsiniz. Klasik dönem ahlak tasavuruna baktığımızda ahlak zaten bizati insan tarafından bilinir. Biz onları gördüğümüzde sadece hatırlarız. Doğruyu gördüğümüzde, adil olanı gördüğümüzde, güzel olanı gördüğümüzde, faziletli olanı gördüğümüzde onları hatırlarsınız. Dolayısıyla insanda yine bu vardır şeklinde. Bütün bu zincirleme anlatılar içerisinden bir taraftan asıl mevzuya, asıl kaldığımız yere doğru geri dönersek, bizatihi öğrenmek, bizatihi başlı başına Anlamlı ve önemlidir. O bir şekilde araçsal değildir. Araçsal olarak değerlendirilmemesi lazım. Modern dünya görüşü her şeye araçsal olarak bakıyor. Tabiata araç olarak bakıyor, insana araç olarak bakıyor. Yani nihayetinde menfaatin, başka türlü şeylerin olabileceği bir araç olarak bakıyor. Oysa ahlak ve ilahi olan ahlak söz konusu olduğunda şeylere araçsal bir başka amaca bizi ulaştıran vasıtalar olarak bakmaktan ziyade onları bizzat iyi anlamlı ve değerli görmeye başladığımızda birçok mesele kendiliğinden hallolmuş olacak. Şimdi tekrar Dostoyevski'nin ifadesini geri dönerek devam edersek Tanrı yoksa her şey mübahtır şeklindeki ifadenin bir başka maksadı idi Biri Allah'ın Ahlak için model olması, diğeri de müeyyide olması. Yani e, bir taraftan da sadece model olmak yeterli değil. Biz kendi başımıza bırakılmış insanlar değiliz. Doğru ve yanlışımızdan da bir taraftan e, sorumlu tutulacağız şeklinde e, cennet ve cehennem kavramı da bir şekilde insanları ahlaki olarak davranmaya itiyor. Yani ben arkadaşları çoğu zaman şey derim, sizi motive edecekse dersem e bu konuyu sınavda sorabilirim derim. Yani hani illa ondan anlıyorsa dil olarak, yoksa bizatihi öğrenmenin kendisi anlamda. Ama insanlar yine haklı olarak diyorlar ki bu konu derste çıkar mı, şey, sınavda çıkar mı? E sizi motive edecekse söyleyin bu su, konu sınavda çıkar. Yani insanlar grup grup. Toparlayarak söylüyorum, e, Dostoyevski'nin bu ifadesi e, birçok buradaki din ve ahlak ilişkisinin birbirine zorunlu olduğu, bunların birbirine belli bir anlamda... E, Getirildiği bir perspektifi de anlatıyor. Fakat bu, bu bir bakış açısı, bu bir yaklaşım. Bunun karşısında modern dönemdeki mesela sekülerist, belli bir anlamda da ateist olan, Tanrı'ya inanmayan kişilerin geliştirdiği şöyle bir varsayım da var. Bazen Nietzsche'ye de atfediliyor. Tanrı varsa her şey mübahtır diyen bir yaklaşım. Bu da son derece ilginç bir şey değil mi? Tanrı varsa her şey mübahtır şeklindeki bir argüman. Birbirine tamamen karşıt zıddı olan bir argüman. Peki bu nasıl işlevsel olabiliyor? Bunun e, efendim mantık nedir diye sorarsanız, bu az önce anlatmaya çalıştığım araçsallıkla alakalı bir durum. Yani şu, burada söylenmek istenilen, eleştirilmek istenilen şey şu. Özellikle dindar insanların, inanan insanların ahlak adına ortaya çıkardıkları model, ahlak adına ortaya çıkardıkları profil e, bazen hiç de içececi olmuyor. Yani insanlar... E, bu dinse, bu dindarlıksa ben böyle bir dindarlıktan yana değilim şeklinde bir tavır sergiliyorlar. Niye e, böyledir diye sorarsanız bazen insanlar dini kendisini de araçsal olarak düşünüyorlar. Tabiatıyla e, onu da pragmatist hedeflerine kullanılacak bir araç haline getiriyorlar. nedir bu diye sorarsanız e, mesela en aklıma, hemen aklıma gelebilecek şeylerden birisi hile-i şer'iyedir. Yani ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmışsınız ama yine de bunu şer'i bir kılıf bulmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan için için ahlaksızlığı yapıyorsunuz, için için kötülüğü yapıyorsunuz. Ama diğer taraftan yaptığınız tek şey bu yaptığınız yanlış ahlaki davranışlara ve tutumlara şer'i bir kılıf bulmak. Yani Tanrı'yı haşa ve kella diyelim yaptığınız işi alet haline getirmek. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani insanlar bu Tanrı'nın iradesidir, bu Tanrı'nın diliğidir diyerek tamamen kendi nefsani arzu ve isteklerini Tanrı'nın iradesi olarak gösterebiliyorlar. Yani bu çok rastladığımız, bazen bizim de içinde olduğumuz efendim yanlışlardan birisi olabiliyor. Bu, bu eleştiriyi ben önemsiyorum. Yani ateistlerin ve seküler insanların yaptığı eleştirinin belli bir ölçüde mantığı da var. Yani yine eminim aranızda bu meseleleri üzerine kafa yormuş arkadaşlar vardır. Ahlaken hiç de iyi olmadığımız da söylenebilir. Yani Müslümanların ahlaki bir zaf içerisinde oldukları, inanç ve eylem arasında tam bir tutarlılığı sağlamakta zorlandıkları bir vaka gibi duruyor. Yani hani bu çok uzun zamandır söylenen ve dillendirilen bir durum gibi görünüyor. Bu da sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar için de yani bütün Hristiyan genel bir eleştiri. Buradaki konuştuğumuz şeyler bütün dinler içerisinde Yahudilik mesela Kur'an-ı Kerim'de en temelde biliyorsunuz vurgulanan eleştirel tutumlardan birisi. Diyelim ki Yahudilik ve Hristiyanlık dengesini düşünürseniz tam da bunu gösteriyordur. Mesela Yahudilikte sünnet var değil mi? E, sünnet olmayı o kadar çok şey haline getiriyorlar ki yasayı e, özünün önüne geçirmiş oluyorlar. Yasa ruhunu kaybetmiş oluyor. Bu defa Hristiyanlık'ta Hazreti İsa geldiğinde diyor ki ben size manevi sünneti getirdim diyor. Yani Hristiyanlar sünnet olmaktan muaf oluyorlar. Çünkü burada ifade edilmek istenilen şey aslında yani hangi türden eylem olursa olsun, hangi türden yaptığınız iş olursa olsun ona basit bir araç olarak baktığınızda, araçsal bir mantık içerisinde baktığınızda anlamını yitirdiği, yani o aracı tam olarak iyi kullanmak lazım. Sünnet olmaktan gaye efendim sadece basitçe mesela namaz kılmak söz konusu olduğunda Kur'an ısrarla vurguladığı şeylerden birisi ee, içeriği boşaltılmış e, ibadetler mesela <gülüyor> Kur'an Kerim'deki geçen ayette kelimelerde birisi de çok ilginç bir değiş var takva eldesiinden söz ediyor değil mi? Yani diyor ki takva elbisesi daha hayırlıdır, çok ilginç bir değiştir. Yani sizin örtülmüş olmanız, sizin ne bileyim giyinmiş olmanız efendim çok fazla bir anlam ifade etmiyor, şekli olarak. Ama buradan harekette şu da denildiğin, denildiğin demeye çalıştığım düşününmesin. Yani bu defa tamamen öze önem verelim, İçim, içimiz güzel olsun, dışımız nasıl olursa olsun bunu da demiyorum. Yani ama... Bu dengeyi kaçırdığınızda tek taraflı bir şekilde e, yani dışa önem verdiğinizde bir yanlış içerisindesiniz. İçe de tek taraflı bir şekilde önem verdiğinizde bir yanlış iki dengeyi mutlaka kurmak lazım. Ama bizatihi özün ben her halükarda şekilden daha önce geldiğini efendim İslam söz konusu olduğunda bunu rahatlıkla İslam ahlakı söz konusu olduğunda özün ve içteki olanın daha fazla ön planda olduğunu ifade etmek isterim. Yani konuyla ne kadar alakalı bilmiyorum ama hemen aklıma gelen örneklerden birisi ikirah hadisesidir. Biliyorsunuz işte Müslümanlara çok fazla zulüm söz konusu olduğunda e, işlerinden birisi bir şekilde dayanamayarak e, putları kabul edecektir. Ama sonra ayet diyecektir ki önemli olan yani sizin kendi içinizdeki durumunuz her halükarda daha önemli, daha temel gibi görünüyor. E, buradan şu dersi çıkarmak lazım. yani. Tanrı varsa her şey mübahdır şeklindeki yaklaşımın da yersiz olmadığını, bu yaklaşımı doğrulayabilecek örneklerin bindarlar tarafından verildiğini. Özellikle Tanrı'nın bizim yaptığımız işlere efendim bir kılıf, bir araç olarak efendim onları meşrulaştıracak bir ...vasıta olarak bakıldığında... ...mesela bu politikada çok yaşanan şeyler... ...ahlakta da böyle... ...yani insanlar dini politikalarını... ...yine Tanrı için diye... ...tarafa bakarsanız... iki tarafta... ...diyelim ki Haçlı Seferleri aklıma hemen geliyor... ...dini bir savaş gibi görünüyor ama... ...gerçekte öyle değil insanlar... ...yapmak istedikleri şey zenginlik için... ...para için yani bir şekilde... ...yapılan bir savaş gibi görünüyor... ...toparlayarak ve dağıtmadan bir zemini üzerinde bulunduğumuz zemin üzerinden devam edersek, din ve ahlak e, birbirlerinin dışlar şeklindeki yaklaşımın haklı olduğu yerler var, eleştirilerinin geçerli olduğu yerler var. Bir taraftan da e, şunu da söylemek lazım, e, ahlakı da sadece dini indirgemeninde ben doğru olmadığı kanaatindeyim. İnsanlar dindar olmadıkları halde bile, efendim, inanmadıkları halde bile şeyi olabilirler. ...ahlaklı olabilirler. Bu ilginç bir tartışma konusudur. Eminim yurt dışında bulunan arkadaşlarınız zaten vardır. Hem sizler de gitmişsinizdir. Mutlaka gözlemlediğiniz şeyler vardır. Yurt dışına gidip gelen e, Türklerin en fazla söyledikleri hususlardan birisi. İşte yurt dışındaki insanların... E, yani diyelim ki kırmızı ışık meselesi. Çok basit bir vakayı konuşuyorum... İstanbul'dayım ben mesela otobüslerin kırmızı ışıkta geçtiğini görüyorum. Yani bu bir sorun. Söyleseniz bir dert, söylemeseniz bir dert. Kesinlikle yanlış yapılan bir şey. Ee, ve bu şekilde de çok sayıda efendim şey olabiliyor. Kazalar, ölümler olabiliyor vesaire. Hemen aklıma gelen örnek geçen günlerde Erzurum'da yaşanan hadiseydi. Şimdi yurt dışına gidiyorsunuz insanlar şunu görüyor. İnsanlar kurallara mutlaka uyuyorlar. Yani farklı bir disiplin gelişmiş. Mutlaka uyarlar. Trafik kuralı olur, başka bir kural olur. Efendim yani mutlaka uyarlar. İşçilerini iyi yaparlar, sağlam yaparlar falan diye. Ee, mesela e, Almanya'da olan arkadaşlar var mı aramızda bilmiyorum ama Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap var. Almanlarda, Almanların gözünde, Türklerin yerine dair. Her şey Türk işi diye. Yani <gülüyor> Türkler oraya gittiklerinde işi bozabiliyorlar. Yani kendinize göre. Farklı bir tasavvur geliştirebiliyorsunuz oranın disiplin ve ahlakı söz konusu olduğunda. Yani dağıtmadan yine kendi zeminime geri çekilerek devam edersem ahlakı da salt din üzerinden temellendirmenin de kendine göre sorunları var gibi görünüyor. insanlar inanmadıkları halde ateist oldukları halde pekala ahlaklı olabilirler. Her halükarda hani niçin ahlaklı olmalıyım şeklindeki bir soru. Askıda kalsa bile onlar fekala diyebilirler ki ahlaklı olmak kendi başına doğru e, asli olarak bir değer şeklinde bir değerlendirmede bulunabilirler. Bir taraftan e, efendim yorumlarınız var maşallah e, arkadaşlar yazmışlar sizi okuyayım azıcık. Evet Meryem Hanım biz zaten anlatmadan sorusunu da sormuş e, katkıda bulunmuş sağ olsun e, efendim. E, şeklinde Mekke döneminde Vahide Hanım demiş ki ikrah yaşandı mı acaba diye ve bu zannedersem e, Mekke dönemindeydi zaten Medine döneminde ikrah e, doğal olarak yoktu öyle tahmin ediyorum bu zaten Mekke döneminde olan bir şey <gülüyor> Medine döneminde Müslümanlar e, zaten güçlü bir konumdalardı tabiatıyla orada bir ikrah söz konusu değildi <gülüyor> efendim efendim Teolojik ahlak ile ahlak teolojisi arasındaki farkı bir e, örnekle açıklar mısınız hocam? Şeklinde bir örnek vermiş Hatice Hanım. Ve geleceğim Hatice Hanım. E, bir, belli ki bu akşam okumuş. E, dolayısıyla böyle daha ciddi ve kırmızı sorular soruyor. Efendim medeniyet dönemli ahlaklı e, olmada şeklinde demiş. E, peki. Evet. E, pek Şimdi e, burada bir ikinci e, bahis daha söz konusu. Din ve ahlak e, veyahut bir üçüncü model diyelim. Din ve ahlak birbirleri için yararlıdır şeklinde. Özellikle pragmatist felsefenin daha ziyade ön plana çıkardığı bir yaklaşım. E, yani diyelim ki aklıma gelen daha dolaylı bir örnek üzerinden sizi açmış olayım. E, hastanedeseniz... E, hastasınız benim ki inanmak sizin hastalığınızın iyileşmesine yardımcı oluyor. Daha hızlı iyileşiyorsunuz veyahut da inanan insanlar hastalıklar karşısında daha dirençli olabiliyorlar. Pragmatist felsefe diyor ki böyleyse varsın inansın. Ya inanıyorsunuz. İnanan insanlar toplumsal kurallara diğerlerine inanmayanlara göre daha iyi uyuyorlar şeklindeki bir yaklaşım dolayısıyla o zaman inansınlar şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Yani din, ve ahlak ilişkileri bir şekilde birbirini İnananlar daha ahlaklı oluyorlar, ahlaklı olanlar da daha dindar oluyorlar şeklinde bir perspektif var ise ve bunlar birbirleri için yararlı ise niçin bu ikisi arasında bir ilişki olmasın tarzında bir yaklaşım var. Bir şekilde daha söyleyeyim. Yani pragmatist yaklaşımlar hiç önemsiz değil. Yani taka pragmatik gerekçeler olabilir ama dini ahlakı pragmatik nedenler üzerinden temellendirmenin kendine göre çok sayıda mahsurları var. Özellikle İslam söz konusu olduğunda İslam aslında dinin de ilk unut işlediğimiz dersi unutmayın. Din epistemolojiydi. Dini epistemolojiden hangi tutumu benimserseniz dinle ahlak ilişkilerinde de ortalama olarak benzer bir tutumu e, şey yapacaksınız, benimseyeceksiniz demektir. Mesela şurada ilahi fiillerin nedenliliği sorunu. Emin olun, yani buradaki ilahi fiillerin nedenli bir sorunu birazdan işleyeceğimiz, din epistemolojideki iman akıl ilişkisinden çok farklı bir konu değildir. Onu sadece, yani o derste size şunu ifade etmiştim. Yani din felsefesi akılla başlayan, efendim Allah'la devam eden, ahlakla neticelenen bir doğası var diye. Yani siz akıldaki, oradaki perspektifiniz neyse, ahlak zaten o akli ve ahlak söz konusu olduğunda ontolojik tutumlarınızın bir devamı olacaktır. O nedenle ahlak ilişkisi de bunun bir uzantısıdır. Yani bu şuradaki demek istediğim hususlar birazdan ilahi nedenlerini işlerken daha fazla açık bir hale gelmiş olacak. Toparlayarak söylersem buraya bir daha geri döneceğim. Şurada kısa bir ara vermem lazım. Şu dördüncü madde birazcık daha farklı bir tabiatı var. Bunu tartışırken söyleyeceğim. Fakat birazdan aynı mesele İslam düşüncesi içerisinde, İslam din felsefesi içerisinde, e, ki bazı gelişimleri işaret ederken e, yine bu konuya geri dönmüş olacağım. Toparlayarak söylüyorum, e, din ve ahlakı özetle birazcık yuvarlak bir kelime olacak ama bu meselede böyle yuvarlayıcı bir de ihtiyaç var. E, din ve ahlak birbirleri için e, lazım, birbirleri için anlamlı, bir yeriye kadar zorunlu da görünüyor. Ama buradan hareketli din ve ahlakı birbirine indirgemek, din, ve din eşittir, ahlak demek, ahlak eşittir, din demek şeklindeki bir yaklaşımında sağlıklı olmadığını ifade etmek isterim. Pekala insanlar dindar oldukları halde ahlaksız, e, ahlaksız oldukları halde dindar ve altta inanmadıkları halde ahlaklı pekala olmaları mümkün. E, bir yarar dengesi de var ama yaran üzerine kurulu, pragmatist nedenler üzerine kurulu bir, ahlak ve din tasavvuru da pek sağlıklı görünmüyor dışladıklarını söylemekte de son derece zor gibi görünüyor mutlaka bir alaka var yani negatif örneklerden hareketle metafizik sonuçlar çıkarmak da sağlıklı değil mutlaka kötü örnekler vardır ama bu kötü örneklerin varlığı Tanrı'nın tanrı varsa her şey mubahtır şeklindeki bir yaklaşımı da doğuramaz yani nihayetinde burada bu mesela ateizm meselesinde bu ayrımı yapacağım o zaman o Tanrı'dan başka bir şey anlıyorsunuz demektir. Kelimenin tam anlamıyla Tanrı kavramının altını doldurursak o Tanrı her şeyin mübahlaştırıldığı bir Tanrı olamaz şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün. Şimdi gelelim Tanrı'nın varlığına bir denil olarak ahlak meselesini Bu e, önceki yani pekala Tanrı'nın varlığına dair değiller meselesinde de analabilecek bir örnekti. E, fakat hem konu bütünlüğü açısından buraya aldım hem de benim açımdan deliller içerisinde zayıf olan bir delil gibi görünüyor, spekülatif görünüyor. Yani çok fazla şey yapılabilir efendim e, üzerinde tartışılabilir, konuşulabilir e, bir delil gibi görünüyor. E, az önce anlatmaya çalıştık ki ahlakın e, kendi doğası itibarıyla nasıl bir delil e, olabilir diye baktığımızda sizi o sayfaya götüreyim. Evet bakayım arkadaşlar e, yorumlarda yapmışlar bakalım din özneldir bireyseldir özeldir kişi özgüdür vesaire bu arada bir şey daha söylemiş olayım size bu delil meselesine geçmeden evden. İsra suresinde 23 ve 39. ayet-i var. 23 ile başlamıyor ama zannedersem 22 ile başlıyor. 22 ile başlayan bir ayet 22-39. Zaman zaman ahlak felsefesi derslerine girdiğim oluyor gündüzlerde. Bu yılda geçen dönem girdim. Dikap'a girmiştim. E, bu ayet-i onlara onları ezberletirim e, hem de sorarım belki sizde de öyle bir şey yapılabilirdi ama kim uğraşacak yani mutlaka hani bir de bunu dinlemesi var vesairesi var. Arkadaşları ezberletirim e, ortasına kadar olanı bize sorarım sorun kısmını da finalde sorarım 30 puanlık bir şeydir. Yazarlar Arapçası 10 puandır harekelemesi 10 puandır maalde 10 puandır 36 puanlıktır yani toplamda 60 puanlık bir soru sorarım. Bunun önemi ne? Bunu sadece ahlak felsefesinde yapıyorum. Bu yılda yaptım. Arkadaşlar bir kısmı memnun kaldı, bir kısmı her zaman olduğu gibi şikayet etti vesaire. Ama o ortalama olarak şeyleri iyiydi. Yani hani dönüşleri iyiydi, ya hocam bir de felsefe dersinde ayet mi ezberlenir falan diyenler de vardı ama önemli değil. Buradaki bunun önemi ne diye sorarsanız, eminim bir kısmınız hafizesinizdir, biliyorsunuzdur, hafızsınızdır. Bu ayet-i kerimelerin önemi Kur'an-ı Kerim'deki temel ahlaki faziletleri ve reziletleri özetlemesi. Yani şöyle bir soruya karşı uyanık olmak lazım. İslam'ın temel faziletleri nelerdir diye baktığımızda bunları hem özetleyen hem örneklendiren bir şeyi var. Ayet-i kerimenin yapısı var bir üçlü. Hatta bu ayet-i kerimenin ben bir anlamda cuma namazlarında okunan e, mutlaka erkek arkadaşlar biliyorlardır. İnnallâhı yıknur bil adili vel ihsani diye başlayan e, Nahl suresindeki ayet-i kerimenin de bir açıklaması mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. Hüvükala da önemli. Burada özetle birkaç şey söyleyeceğim size. Mesela İslam'ın temel ahlaki yardımlarının ben üç tane kavram üzerinden ifade edilebileceğini, bütün bu ahlaki yardımların bu üçlü içinde özetlenebileceğini düşünüyorum. Bunu da Nahl suresindeki ayet-i kerimede İnnallâhı yıknur bil adili, Birinci şey, birinci erdem, birinci fazilet adalettir. Erdem kelimesi de bu arada yine Cumhuriyet döneminin öz Türkçesidir. Geçen hafta sizinle konuştuğumuz neden kelimesinde olduğu gibi eskiden fazilet deniliyordu. Er kelimesi işte er olmak, erkek olmak, erişkin olmak, ermek falan gibi hep bir olgunlaşma ifade eden kavramlar daha yeni yeni dilimizde. Oturmaya başlamış olan bir kelime. Evvelden, erden vesaire yok. Tamamen fazilet kavramı çok daha temel bir kavram idi anlatılırken. Bir, birinci fazilet, adalet. Adaleti emreder. İkinci fazilet, ihsan ve lihsani. Üçüncü fazilet ise ita'i vermek. Üç tane fazilet olduğunu söylemek mümkün. Bütün adalet, ihsan ve vermek. Beşer söz konusu olduğunda çok açık söyleyeyim size. Adalet kavramı bütün ahlaki yerdendirin, ahlak adına her ne düşünüyorsanız bütün bunları adalet kavramında temellendirmek mümkün. Adaletin üzerine kurulması mümkün. Her şeyin yani her ahlaki yerden varsa aklınızda onları adalet üzerinden rahatlıkla anlatabiliriz. Peki ihsan nedir, verme nedir diye bakarsanız. Şimdi... Şöyle düşünelim yani şöyle bakın bu adalet olsun bu adalet parmağı bu da e, ihsan şey verme parmağı olsun adalet ve verme ihsanı bir anlık unutalım e, insan söz konusu olduğunda adalet önemli e, ilahi olan söz konusu olduğunda verme önemli şimdi biz söz konusu olduğumuzda bu, bu ilişki şu şekildedir adalet verme. İlahi olan söz konusu olduğunda verme ve adalet şeklinde. Buradaki ihsan nereye girer diye sorarsanız ihsan bir performansın adıdır. Yani mesela ihsan kelimesi nedir? Ahsene iyi yapmak, ahsene daha iyi yapmak. Her ne yapıyorsanız bunun daha iyi yapılması. Şöyle söyleyeyim size dağıtmadan, vermek de bütün ahlaki erdemlerin kendisi üzerinde özetlenebileceği bir erdem gibi görünüyor, fazilet gibi görünüyor. Şöyle düşünelim, vermek ilahi olan söz konusu olduğunda karşılıksız, herhangi bir şey beklemeden, mutlak anlamda ve cömertçe, mutlak cömertlik olarak ilahi olandan varlığın meydana gelmesidir. Ve kelimenin tam anlamıyla ilahi olana mahsus bir ahlaki e, davranış gibi görünüyor. Beşer söz konusu olduğunda bizim için temel olan adalettir. Ama adalet çok Mekanik bir şey tabii. Her şeyi eşitleyen. Mesela adaleti tam olarak anlatın desem. adaletin ifade eden kavram? Eşitlik kavramıdır. Denge kavramıdır. Ama çok matematiksel bir şey. Peki bunu e, ihsan nerede burada çıkar derseniz, ortaya çıkar derseniz daha iyi yapmaktır. Yani adalet yeterli değil. Adaletin üzerine çıkabilmek. Adil olandan daha fazlasını, daha iyisini yapabilmek. Bir başka ifadeyle söylersem. Adil olandan vermeye doğru. İlahi olanın verdiği gibi vermeye doğru bir yükseliş. Daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi. En sonunda ilahi olan gibi yapabilme performansı. Adaletten ihsan makamına doğru. Ee, örnek vereyim size. Ee, burada çok sayıda bunun örneği var zaten ama çok daha ilginç bir şekilde özetleyen e, bir ayet-i kerime var. Müslümanlar Medine'de daha güçlü bir koluma geçtiklerinde diyor ki ayet-i kerime feyni kap eğer cezalandıracaksanız ve akibu bir misli, ma akiptüm bi. Eğer cezalandıracaksanız, cezalandırıldığınızın misli kadar, onun kadar cezalandırın. şey yapmayın, halleşmeyin. Fakat diyor ki, siz bağışlarsanız bu sizin için daha iyidir. Yani bu son derece ilginçtir. Bakınız, cezalandırmak da adalet, ama daha iyisini yapmakta, adil olanın da ötesine gidebilmek daha büyük bir fazilet gibi görünüyor. İhsan makamı bu. Daha iyisini yapabilmek her zaman. Yani e, her zaman daha iyisini yapmak. Bu ihsanın şeyi yok, üst limiti yok. En iyinin üst, üst limiti yok. Çünkü o en üstü efendim e, temsil eden varlık Allah çünkü. Mesela diyelim ki Yüce Allah diyor ki diye başlıyor bu ayet-i kerimenin başı. Allah'a tapın, sadece ona tapmanız. Bu adaletin bir temsil edildiği bir örnektir. Niye sadece ona tapalım? Çünkü başka bir ayet-i diyor ki inni şirk ile diyor. Şirk büyük bir adaletsizliktir, haksızlıktır şeklindeki ayet-i kerimeyi hatırlarsanız, e, bu da gösteriyor ki e, Allah'a karşı adaletsiz olmamak lazım. Yani demek ki şirk koştuğunuzda ilahi olan ilahi olan gibi davranmıyorsunuz demektir. Sonra وَبِالْوَالِبَيْنِ ihsan ediyor mesela. Anne babanıza ihsan. İhsan nedir? Daha iyi davranmak. Nedir bunun örneği diye sorarsanız ona öf bile demeyeceksin. Efendim onları azarlamayacaksın. Onlara yumuşak söz söyleyeceksin. Sonra onlara kol kanat geleceksin. Sonra diyeceksin ki bakın eğer bütün bunları anlayamıyorsan bile dua şudur. رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَهِيَا Allah'ım onlara e, merhamet et. Niye? Onlar bana küçükken merhamet ettikleri gibi. Bu da bir adalettir. Küçükken onlar size baktı. Büyüyünce biz onlara bakacağız şeklinde. Ee, ki efendim yaklaşın. Bu ihsanın bir mesela örneğidir. Burada bunun e, çok sayıda şeyi var. Ee, başka vesilelerle çok sayıda örneği var. İhsan kelimesi her zaman. E, Tabi bu büyük bir makam. Yani hani, insan öfkelendiğinde bir şeye kızdığınızda mesela biz hocalık yapıyoruz. Talebe Gündüz dersler oluyor, sizde çok fazla böyle bir diyaloğunuz olmuyor ama diyelim ki bir yanlış oluyor bir şekilde, sizde hoca olarak tepki gösteriyorsunuz. Tepki göstermek hakkımız mesela, adaleti temsil ediyor. Ama tepki göstermeyip daha iyi davranmak, efendim daha mülayim davranmak, ihsan makamında olmak, tepkiye tepkiyle değil de tepkiyi bile toler edebilecek bir makamda olabilmek çok Kur'an-ı Kerim'in azından beklediği bir ufuk gibi görünüyor bizim ulaşmamızı beklediği ama kolay değil. Tabii çok fazla muhsin olursanız da talebe bu sefer sizi şey yapıyor yani. Hani bu da bu da bu da zor bir şey. Yani, yani çok yaşadığım bir şey. Çok fazla muhsin olduğunuz takdirde de e, sorunlar ortaya çıkıyor. Efendim adalet ihsan vermek, bağışlamak ihsan e, efendim yaptığını Allah'a görüyormuş gibi yapmak olarak da tanımlanıyor demiş Elif Hanım. Dediğimizi biliyorum yani hadiste ki geçen bir şey ama ben özellikle yani hadisin farklı bir yorumu var. Yani hani buradaki ihsanın kelimenin tam anlamıyla daha iyi yapmak olarak düşündüğümüzde meselenin daha iyi anlaşıldığını zannediyorum. Efendim taş atan hekime katmak işte büyük bir söylerken kolay bir şey ama başınıza geldiğinde mesela nasihat diyelim ki işte birisi fikir danışıyor. Çok şey söylüyorsunuz ama fikir danışan, danıştığınız adamı bir siz görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yani hani başkasına akıl vermek kolay oluyor ama siz yapmak durumunda kaldığınızda kolay bir şey değil. Efendim Betül Hanım isabet etmişsiniz. Kesinlikle öyle. İhsan konusu, Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı diye bir çalışma da var. İleride fırsat olsa mesela bir makale bile yazılabilir. Çok özel bir kavram. Yani ben... Hadiste sakın yanlış anlamayın ama hadisteki e, yani bunun çok ilginç bir tanım tabii hadisteki ama tam e, olayı bize yani anlatamıyor gibi görünüyor. Yani hani yanlış da anlamayın sakın. Yani e, ihsan dediğimizde daha iyisini yapmak. Her ne olursa olsun onun ölçüsü daha iyi yapmak şeklindeki bir ölçü belirdiğinizde e, çok değişik bir anlam var. Çünkü ihsanın şeyi yok. Mesela daha üst limiti yok. Daha iyi yapmanın, daha güzel yapmanın bir şey yok, mantığı yok. Evet, şimdi gelelim bu tanrının varlığının bir delili olarak ahlak meselesine. Şimdi ahlak delili değilince bu Kant gelir diye yazılmış. Doğru. Bu çok meşhur bir adam. Kant'ın ee, değişik bir adam. Yani hani birçok filozofta olduğu gibi vaktiniz olursa şey yapın e, Google'dan bir search edin. Bekar kalmış adam. Bütün ömrü hayata boyunca evlenmemiş birisi. Çok dakik yaşarmış. Hatta o derece ki hep belli gün belli bir günü belli bir yerden geçermiş e, ve orada e, insanlar saatine bakıp ona göre ayarlarlarmış. Işte. Kant hep bu saatte geçiyor falan diye. çok yani, Mekanik yaşayan bir adam. Ama uslu bu da felsefesi de çok dinamik, çok etkili olmuş bir düşünür. Bugün modern dönem felsefesine belli bir anlamda Kant sonrası felsefe demektir. Pekala mümkün o kadar da etkili olmuş bir adam. Batı felsefesinde, İslam felsefesindeki gazaliyle benzeşen tarafları da var. O kadar etkili, belli bir anlamda. Bu mesele söz konusu olduğunda da Kant'ın ilginç bir ifadesi var. Size onu söyleyeyim. Daha önceki derslerde zikrettim mi bilmiyorum ama mezarın e, üzerinde bir ifade var. Onun ahlak üzerine yazdığı bir kitabın son cümlesi ortalama olarak diyor ki, iki şey üzerinde her ne vakit düşünsem benim içimi inanılmaz bir ihtişam duygusu alır diyor Tanrı'ya hatırlarım. Birincisi üzerindeki gökyüzü, diğeri de çimdeki ahlak yasası diyecektir. Bu mezarının üzerinde yazılı olan bir ifade. Son derece ilginç bir şey. Yani ahlakı çok önemseyen, ödev ahlakını önemseyen bir adam. Yani burada hani sırf bir dönem boyunca Kant konuşsak o kadar detaylı olan bir adam. Bu tadımlık bir konu. Ve onun Tanrı'nın varlığını bir delil olarak gösterdiği e, ahlak kavramı da şey yani e, zor. Yani onu da söylemek istedim. Zor dediğim kurduğu mekanizma açısından. Burada detaylarına giremeyeceğim kadar o zorluğu ortaya çıkarabilen e, durumları söz konusu. Birincisi ee, mesela gönül alım demiş ki saf nazarı akıl biraz açar mısınız? Yani e, açılacak çok şey var. Bunlardan birisi saf nazarı akıl şu demek: ee, Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapattığınızda dış dünya ile bağınızı kestiğinizde e, bu dünyada olup biten şeylere biz e, saf nazarı akıl diyoruz. Yani e, dışarıdan herhangi bir şeyle bağ yok. Saf. Niye nazarı yakın? Mesela şöyle gözünüzü kapattığınızda diyelim ki şunu düşünebilirsiniz. Bir şey kendisinin aynısıdır. Özdeşlik ilkesi. Bir şey kendisinin zıttı olamaz. Çelişmezlik ilkesi. Bir şey varsa mutlaka sebebi vardır. Bunun gibi ilkeleri tamamen nazarı olarak düşünmeniz mümkün. Bütün bunları ve Kant bunu eleştiriyor. Yani buna, buna tefekkür diyoruz. Ontolojik delili düşünün mesela. Ontolojik delil, saf nazarıyaktan çıkarım mıdır belli bir anlamda. E, Kant'ın söylediği şey, Kant bu türden doğal teolojiye vesaire, sıcak bakmayan bir adam, eleştiri filozofu, bunları hep eleştiriyor. Peki o zaman ne yapacağız diyeceksiniz Kant'a? Yani efendim ne yapalım o zaman diye sorduğunuzda, e, diyor ki e, o zaman e, ahlaka değer vereceğiz. Ahlakı yani pratikle uğraşacağız. Yani bizim teoriyle, nazariyatla ne kadar uğraşırsak uğraşalım bu nazariyet bize mutluluğu vermeyecek. Bu nazariyet bize ahlakı vermeyecek. Öyleyse mutlu olmak istiyorsa insan efendim e, ne yapacağız? E, o zaman ahlaklı olacağız. Yani nazari olanla değil de ameli olanla e, eski ifadeyle söylersek daha fazla e, ilgilenmiş bir adam. Fakat burada öyle manevraları var ki bu manevralardan birisi şu ahlaka otonomluk vermek isteyen bir isim. Yani otonomluk Özellik, ahlak yani diyelim bir kant açısından doğru söylemelisin çünkü doğru söylemelisin. Yani işte doğru söylersen iyi olur, doğru söylersen Tanrı sana cenneti verir, doğru söylersen şöyle olur değil. Doğru söylemelisin çünkü doğru söylemelisin. Bu yasa kendi anlamını ve önemini kendinden alır. Bir başka bir şeyden dolayı değil, bir şey için değildir. Mesela Yunus Emre'nin bana seni gerek senindeki ifadesine benzer. Herhangi bir şey için değil bizatihi. Fakat bu otonomluğu kurmak istiyor. Fakat bu otonomluğun da bir şeyi var. Diyelim ki ahlak, ahlakın otonom olması lazım. Bir başka bir şey için, bir amaç için değil. Ahlakın kendisi amaç için olmuş olacak. İyi bunu güzel anladık. Peki ahlakın bütün sonuçta bizi götüreceği yer neresiydi? Mutlak iyi. Yani esabetül uzma. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bu esadet-ül uzman nasıl meydana gelecek diye baktığınızda Kant diyecek ki e, bunu da bu dünyada e, bir beşerin sağlaması mümkün değil. Bu dünyada bunun olması mümkün değil. E o zaman diyecek ki bunun ahirete kalan tarafları var. Bu en yüksek iyinin gerçekleşmesi için. Ahirete kalıyorsa ruhun ölümsüz olması lazım. E, ruhun ölümsüzlüğünün o, olabilmesi için de tanrının olması lazım. Yani ahlaktan Ahlakın garantörü ruhun ölümsüzlüğü, ruhun ölümsüzlüğünün garantörü de Tanrı. Burada çok farklı bir manevara var. Yani Kant belli bir anlamda ahlakı Tanrı üzerine temellendirmiyor. Önce ahlakı kendi içerisinde otonom bir şekilde temellendiriliyor. Onun hedefleri bakımından, ahlakın ulaşması gereken hedefler bakımından da Tanrı'yı koymuş oluyor. Yani bir başka ifade ile şuradaki bir iş ortaya çıkmış oluyor. Yani ahlaktan inancı gidilmek suretiyle inanmanın rasyonelliği ortaya konacak. Bakınız ahlaktan inancı gidiyor ve buradan hareketli inanmak makuldür diyor. Ama inançtan yola çıkılmak suretiyle hakanın temellendirilmesine gidilmeyecek. Yani ne yapmıyor? Önce Tanrı'yı kabul ettim sonra ahlaklı olmalıyım şeklinde bir varsayım yok. Önce ahlakı temellendiriyor sonra ahlakı temellendirmenin bir parçası olarak Tanrı'ya gidiyor. Yani az önce arkadaşımızın sorduğu e, ifadeyle söylersek e, ahlaki teolojiyi evet ama teolojik ahlaka hayır. Yani bunlar arasında bir değiş ayrımı var ama ne demek istendiğini anlıyorsunuz. Yani biz e, ahlaki teoloji yaptığımızda, ahlaki teoloji yaptığımızda önce ahlakı temellendiriyoruz. Sonra o ahlakı tamamlayıcı bir unsur olarak, garantör olarak Tanrı'yı koyuyoruz ama yine başlangıç noktamız ahlak. Teolojik ahlak söz konusu olduğunda önce teolojiyi temellendiriyoruz. Yani e, tanrı var dolayısıyla tanrı varsa ahlak vardır şeklinde bir durum ortaya çıkmış oluyor. Umarım Hatice Hanım e, sizin e, sorunuza bu cevap olmuş olur. E, arkadaşların okumuş olması güzel soruları erken soruyorlar. Katkıları da efendim e, bakın Hatice Hanım postüle mostule güzel. Yani postule demesi de e, güzel. Gayet güzel. Peki. E, Hasan'ın bu anlatım esnası içerisinde de birçok şeyi özetlemiş oldu. Mesela burada bunun bir ifadesi var. Diyelim ki insan mutlu olmaya layık bir varlıktır Kant açısından. E, fakat e, insan iradesi tabiatta olup bitenlerin sebebi değil. Mutlak bir sebep değil. E, bunu sağlayabilecek bir güçte de değil. O zaman e, ne ahlak konusunda ne tabiatta yani bunu doğaya baktığımızda Ahlakın bize sağlayacağını düşündüğümüz mutlak en yüksek iyi gerçekleştirebilecek bir temel yok. Ama bunu da yapmak zorundayız. Yani en yüksek iyi kavramında böyle bir bank olması zorunluluğu efendim bir postula var. Postula dediği arkadaşlar ilkeler, temel prensipler ama en yüksek iyinin gerçekleşmesi mümkün olması lazım. Bunu sağlayabilecek olan bir tanrının olması lazım şeklinde bir kurgu var. Yani önce ahlakı kabul ediyor. Ahlak temel bilge, araçsal değil, otonom, kendi değeri kendi içerisinde. Ama ahlakın bize verdiği hedef açısından, gayecisinden açısından baktığımızda en yüksek iyi kavramı var. Ama en yüksek iyi etrafımıza baktığımızda bu dünyada gerçekleşmesi zor gibi görünüyor. Bu en azından insanın sağlaması zor gibi görünüyor. Öyleyse öte dünya olmalı. Öte dünya olmalıysa ruh ölümsüz olmalı. Ruh ölümsüz olmalıysa tanrı var olmanı şeklinde bir birbirine zincirleme dayanan, birbirine zincirleme olarak bağlı olan bir akıl yürütme çizgisi söz konusu. Tümevarımsal da denebilir yani tam bir tümevarım söz konusu değil ama yani bir tümevarım değil ama birbirine bağlantılı bir şekilde giden bir yol var. En yüksek iyiden kasıt cennet mi diye sormuş Tuğbah Hanım diyelim. Tuğbalılarda niye yumuşak diye var bilmiyorum ama Tuğba kelimesi güzel bir şey oldu. Hem de sorunuza uygun. Tuğba kelimesi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Tuğba ifadesi geçiyor değil mi? Tuğba. Zannedersem Tuğba kelimesi Tayyip'den geliyor değil mi? Tayyip kelimesi de oradan geliyor biliyorsunuz. Yani iyi demek. İ demek. En yüksek iyi demek de ne demektir? Ahlak kavramının bizde çağrıştırdığı anahtar kavram iyilik kavramı. Yani bir şey niye yapmalısın çünkü iyi de ondan dolayı, yapmamalısın kötü de ondan dolayı. Bu iyi de insan söz konusu olduğunda yani ihsan makamında olduğu üzere iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi diye bir hiyerarşi kurduğunuzda en yüksek iyi var. En yüksek iyi nedir diye sorarsanız mutlu olmak mesela mutlu olmak. Ama buradaki mutluluktan tabii burada ahlak felsefesinin detaylarına giremeyecek kadar e, meseleler var. Yani en mutluluk dediğimiz şey bizim mesela hazın verdiği bir şey mi mesela bedensel bir şey mi? O e, diyelim ki çikolata yedim mutlu oldum, başka bir şey oldu mutlu oldum falan şeklindeki bir mutluluk mu? Bu da değil. Çünkü o gelip geçici olan bir mutluluk. Biz mutluluk denildiğinde filozoflar kalıcı olan, gitmeyen bir mutluluk kastediyorlar. O nasıl olabilir? Mesela yine bu filozofların söylediği şeylerden birisi. Beden olduğu sürece o beden bize kalıcı mutluluğu en yüksek iyi yaşamamızı imkan tanımayacak gibi görüyorum maddi boyutu olduktan sonra e, öte dünya olmalı. Yani daha Türkçesiyle söyleyeyim size hani teolojik bir e, ahlak ortaya çıksın istemiyorum ama tanrıdır. Yani tanrıya ulaşmaktır. Tanrı gibi olmaktır. Adeta tanrı olmaktır tabiri caizse hani en yüksek mutluluğu saadeti bizim için saadet mutlak saadet e, nedir diye sorarsanız e, ahdeti vücut dersiniz artık e, vuslat dersiniz i ilahi dersiniz vesaire e kan da tam böyle demiyor tabii yani bunları çünkü teolojik ahlak e, olsun da istemiyor yani Tuğba Hanım böylelikle e, doğumu açmış olduğunu umuyorum. Bazı tuğbalar var. Yumuşak giysiz yazmasına falan şey yapıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Siz de o zevattan mısınız bilmiyorum. Evet. Şimdi bir de öteki ahlak delilleri diye bir mesele var. Kantın dışında da bir ahlak delilinden söz eden isim çok fazla önemli değil ama buradaki modern dönemde de bu çok kullanılan argümanlardan birisi. Bu ahlak dilinin hareket noktası şu arkadaşlar, yani buraya dikkat etmek lazım. Bir tartışma var diyelim ahlak nesnel olabilir, evrensel olabilir mi yoksa yerel olabilir mi? Yani bütün evrensel bir ahlaktan söz edilebilir mi tartışması? Yani bizim için geçerli ise bütün insanlar için geçerli olan ideal, objektif bir ahlakdan söz edilebilir mi diye bakıldığında bu konuda da çeşitli tartışmalar var. Söz edilebilir diyenler var, edilemez diyenler var vesaire. Ama mesela siz ahlaka salt insan üzerinden konuşursanız, diyelim ki dersin başında söylediğim ateizm ve teizm tartışması üzerinden değerlendirecek olursanız, insan ahlakın temellendirilebileceği, ahlakın objektif bir şekilde, nesnel bir şekilde temellendirilebileceği, ideal bir şekilde temellendirilebileceği bir varlık değilmiş gibi görünüyor. Çünkü... E, ...subjektif bir hale dönüşüyor... ...yani ahlak söz konusu olduğunda... ...diyelim ki... E, ...burada en azından ilahiyat olduğu için... ...bu şekilde söylemekte bir mahsur var mı bilmiyorum ama... ...bizim için kadın erkek ilişkilerini düşünelim... ...İslam açısından düşünelim... E, ...bizim için e, makul... ...ve doğru olan şeyler... E, ...başkaları için son derece yanlış olabiliyor... ...veyahut da bizim için yanlış olan şeyler... ...başkalarının hiç de yanlış olarak görmediği şeyler oluyor... ...yani... Eğer bu ahlaki ise mesela utanma kavramını düşünelim, efendim anne baba ilişkileri, baba karşısındaki davranışlar vesaire gibi hallere düşünelim. Bunların çok cemiyetten cemiyete değişebildiğini, bizim cemiyetimiz açısından saygısızlık ve çok ahlaki olma olarak görülebilecek bir takım hallerin başkalar açısından farklı olarak olabileceği gibi bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani bu argümanın demek istediği şey şu. Eğer ahlak söz konusu olduğunda salt insan üzerinden bir temellendirme gerçekleşecekse bu temellendirme zayıf bir temellendirme olacaktır. Yani subjektif ahlak ortaya çıkacak. Herkese göre doğru, herkese göre yanlışın değişebildiği, dönüşebildiği bir durum ortaya çıkmış olacak. Yani ahlak olmayacak diyecektir. Peki biz ahlakın olabilmesini neye bağlayacağız? Ahlakın olabilmesi... Hiç kimseye göre ahlakın değişmediği, subjektif olmadığı, nesnel, objektif, ideal bir karşılığının olabildiği bir varlığın olması lazım ki ahlak onun üzerine temellendirmelisin. Yani bu argümanın temeli şu, ahlakın ahlak olabilmesi için mutlaka bir tanrının olması lazım. Tanrı olmadığı takdirde ahlak ahlak olmaktan çıkar. Yani bir ahlakın olabilmesi için ahlaki ideal, objektif olup herkes için geçerli olması lazım. Bunun olabilmesi için ancak bir tanrı söz konusu olursa bir ahlaki objektiviteden söz edilebilir. Niçin yapmamalıyım, niçin yapmalıyım şeklindeki sorular karşılığını bulmuş olur. Mesela ateistler açısından düşünüldüğünde diyelim ki meşhur Richard Dawkins var. Gen bencildir diye bir kitap da yazdı. Mesela niçin bencil olmamalıyım? Yani bunun şeyi yok. Yani diyelim ki ahlaklı olursanız iyi güzel olmuş olursunuz ama olmasan ne olur? Yani bencil olsam, ötekilerine yardım etmesem, kendi çıkarlarımı düşünsem, başkalarının aleyhine davranmış olsam, bunun yani hani niçin adam öldürmemeliyim şeklindeki bir sorunun şeyi yok, karşılığı yok. Sadece yasa şeklinde ki yani yasaya uymalısın, yasa dışında peki yasa yoksa, yasanın olmadığı bir yerde ise mesela bir adadaysak yani iki üç tane insan varsa güçlü olan, vaktiniz olursa size öneririm ben yine ahlak felsefesi derslerinde arkadaşlarla Sineklerin Tanrısı diye bir film var. Onu izletirim, onu mesela arkadaşlara sorarım da bazen değerlendirtirim de. Yani öneririm Sineklerin Tanrısı diye. Yani özetle ifade edersem, sizin de anlayabildiğinizi zannediyorum, Tanrı olmalı çünkü ahlaki ideallerin kendisinde, karşılık bulduğu nesnel objektif efendim ideal bir değer. Efendim Hatice Hanım bu akşam pek çalışken, Taylor ile hem de sıkı okumuş maşallah. Taylor ile ikisinin de deli vicdanla aynı mı farkları var mı falan diye e, sorular soruyor. E, bazen şey yapıyorum. Nedir? E, Face'te arkadaşlar paylaşıyorlar. E, işte sınav esnasında ikinci üçüncü kağıdı veren bir arkadaş ve diğer insanların ona bakışı bir kedi paylaşıyorlar yani bir kedi resmi kedi felaket şaşkın bir şekilde bakıyor tabii yani hani bir kağıtta alabilir miyim falan diye ne şimdi Hatice Hanım'ın bu soruları karşısında eminim bu akşamki Haziran e, epeyce bir şaşkınlık yaşıyorlar <gülüyor> evet ee, yani <gülüyor> evet gururunuz maşallah Allah eksik etmesin. Şimdi yani, e, zamanımız azalıyor. E, bu azalan zaman içerisinde, e, İslam düşüncesi içerisinde çok az bir zaman var. E, yetmeyecek mutlaka bir süre ama ben size meselenin özünü vermeye çalışacağım. Özü kaçırırsanız konuyu anlamazsınız zaten. Özü anlarsanız e, konu ne kadar farklı bir aklınız hep o özü tutarsınız. Ya bu adamlar neyi tartışıyor acaba? Efendim neyin e, his, şeyini yapıyorlar efendim? Neyin neyini? tartışmasını yapıyorlar falan gibi yorulduğunuzda e, özünü unutmazsanız e, bütün buradaki, bütün bu yoğun metin içerisinde tartışılan konu ilahi fiillerin nedenlemiyi sorunu. O da şu arkadaşlar. E, Tabi Platon'a kadar gidiyor. Mesela Etifro dilemması diye bir dilemma var. Etifro dilemi denilen Etifro açması denilen Etifro bir adamın adı Yunan. Mesela soru şu. Bu Aristo'nun meşhur bir şeyi var. Özür dilerim Sokrat'ın meşhur bir eserinde geçen bir şahıs. Tartışma şu. Şeyler, nesneler Tanrı onları emrettiği için mi iyidir? Yoksa onlar iyi olduğu için mi Tanrı emretmektedir? Anlayasınız diye söylüyorum. Domuz eti Tanrı emrettiği için mi kötüdür? Yoksa kötü olduğu için mi Tanrı onu emretmektedir? şeklinde bir tartışma. Yani ahlak söz konusu olduğunda bir nesnellik var mıdır? Mesela haramlar, helaller, doğrular ve yanlışlar söz konusu olduğunda yani onlar kendi anlamlarını, önemlerini bir doğruluklarını şeylerden dolayı mı alırlar? Yani o nesnelerden dolayı mı alırlar? Yoksa bir otoriteden dolayı, bir otoritenin onları emretmiş olması mı onlara doğruluğunu, yanlışlığını, iyiliğini ve kötülüğünü verir şeklinde? Çok temel bir tartışma. İslam düşüncesi içerisinde de yine Geçen haftalarda sizinle konuştuğumuz nedensellik meselesi yine bu, bu konuyla alakalıdır. Bakın öz, yani meseleler birbiriyle alakalıdır. Dini epistemoloji ile de alakalıdır. Nasıl alakalıdır? Eğer siz dini epistemolojide denilcilik ve akılcılık taraftarıysanız dersiniz ki e, Tanrı e, insanı bu takım şeyleri bilebilecek bir kabiliyetle yaratmıştır. Dolayısıyla e, onlara emrettiğinin de mutlaka bir mantığı vardır. Yani Tanrı bir şeyi yasaklamışsa bir mantığı vardır, bu anlaşılabilir, ee, insan tarafından bilinebilir dersiniz. Yani e, Tanrı'nın bu yaptıklarının bir nedeni vardır dersiniz. Birazcık yok, tam böyle akılcılık taraftarı değil de, e, delilcilik taraftarı değil de, başka tarafa doğru e, efendim çizgi kayıyorsa, Tanrı mutlaktır, dolayısıyla nedenli davranmak zorunda değildir, istediğini emredebilir, yani, pekala istese. Zinayı helal kılıp, efendim, e, zina yapmamayı haram kılabilirdi. Zina yapımı kullarım diye emredebilirdi de. Yani böyle bir ahlaki de kurabilirdi. Burada önemli olan nedensellik illet değil, Tanrı'nın kendisidir şeklinde bir yaklaşım içerisinde de olabilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Epistemik olarak benimsediğiniz tutumlar bu tartışmanın nasıl seyredeceğini zaten belirlemiş oluyor. Yine bir epistemoloji size... Mu'tezile farkını vurgulamıştım. farkına vurgulamıştım. İmam Maturidi farkına vurgulamıştım. Mu'tezilenin dediği şey çok açıktır. Yani onlar e, ahlakın objektif olduğunu düşünürler. İnsan söz konusu olduğunda bile. Ha, unutmayın şunu. Mu'tezilenin bir adı nedir? Ehl-i ve Tevhid'dir. Yani ve da adli yun de denilir. Adaleti çok önemserler. Dolayısıyla insan için de adalettir. Tanrı için de adalettir. Tanrı, nedenli davranmadığı takdirde adaletsiz davranır. Adaletsiz davranırsa zulmetmiş olur. Kesinlikle Tanrı için düşünülemez. Tanrı nedensiz davranırsa ades iş yapmış olur. Mutlaka yaptığı işin bir gayesi vardır şeklinde bir mantıklarının hareket noktalarının olduğunu görüyoruz. Tabiatıyla Tanrı'nın yasaklarının mantığı anlaşılabilir. Tanrı'nın emirlerinin mantığı anlaşılabilir. Hatta dini de bunun üzerine kurarlar. Çünkü Diyelim ki şöyle bir tartışma var değil mi İslam düşüncesi içerisinde? Mesela niye vahiy gelmiyor? Vahiy niye kesildi? Çünkü Mutizili açısından insan akli olgunluk bakımından, akli kemal bakımından doğruyu ve yanlışı bilebilecek bir durumda da ondan dolayı. Tekrar bir ilahi bir yardıma gerek yok. İlahi emirlere baktığımızda diyelim ki çalmayın, hırsızlık etmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın şeklinde bütün bunların efendim insan aklıyla paralel giden emirler olduğunu, bu nedenle kabul gördüklerini söyleyecektir. Mesela peygamber adam öldürmeyin dediğinde insan aklına yanlış gelen bir şeyi söylüyor değildi. Çalmayın dediğinde insan aklına yanlış gelen bir şeyi söylüyor değildi. Hatta da hatta tek bir tanrıya tapın dediğinde bile efendim gayri aklı olan bir şeyi söylüyor değildi. Aklın e, sevk ettiği şeyi söylüyordu. Muhtizelenin temel hareket noktası bu. E, bunun karşısında eşariliğin e, hareket noktası ise bu defa tam tersten bakıyorlar olaya. Diyorlar ki bu ilahsa e, herhangi bir nedenden de şeydir, uzaktır. Herhangi bir nedenle davranmak zorunda değil. İstediği gibi davranır, keyfi mayeşe. Dolayısıyla ama bununla da ahlakı temellendiremezsiniz. İstediği gibi davranırsa öte dünyada diyelim ki... Ha, bu arada özür dilerim, yani muhtizelenin sistematiği sağlam kuruludur. Çünkü ahlakı bu şekilde temellendirirseniz öte dünyada sizi bekleyenler de mesela bellidir. Tanrı öte dünyada da keyfi davranmaz, davranamaz, davranırsa adaletsizlik etmiş olur der. Ona göre de sonuç vardır. Şimdi eşariye sistem açısından baktığımızda Tanrı herhangi bir şekilde harici bir nedenle sorumlu tutulamaz. Tanrı ise onun dışında onu yargılayabileceğimiz bir temel ve neden yoktur. E peki o zaman Tanrı istediğini emredebilir. Yani... E, ahlak söz konusu olduğunda da doğrular ve yanlışlar kendi başlarından dolayı değil Tanrı onları emrettiğinden dolayı anlamlarını kazanırlar şeklinde bir yaklaşım sergilediklerini görüyoruz. Tabiatıyla öte dünya söz konusu olduğunda Tanrı öte dünyada da isterse e, yani hak ettiğini düşüneni mesela mutlaka cennete göndermek zorunda değil. Cennemi de gönderebilir şeklinde bir yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Hatta bu dersin daha önceki işlediğimiz derslerle nasıl alakalı olduğunu da işaret edeyim size. Biri tenzih ise biri teşbih gibi. Burada pekala düşünmek mümkün. Veyahut her ikisi de teşbihte aşırılık gibi görünüyor. Burada İmam Maturide'nin özellikle daha makul bir yerde olduğunu söylemek isterim. Hikmet kavramı, çok özel bir kavram. Yine hatırlayacaksınız dini istimolojideki dersimizde. Ee, orada öyle bir soru da vardı. Hikmet kavramı üzerinden söylediği şey şu. O illet kavramı, buradaki iki tane anahtar kavram var. Biri illet yani nedenlilik kavramı için kullanılan, diğeri de hikmet. Hikmet kavramı söz konusu olduğunda İmam Maturi'de diyor ki illeti bilemeyiz diyor. Yani mutlak illeti bilemeyiz. İlahi olan söz konusu olduğunda mutlak bir varlık. Dolayısıyla her yaptığının illetini bilemeyiz. Akıl, peki akıl ne yapabilir? Akıl hikmetini bilebilir. Yani o işin mantığını bilebilir. Ama bütün hikmetini bilemez şeklinde bir yaklaşım e, burada sergilediğini görüyoruz. İmam Maturid'in daha makul bir yaklaşım gibi görünüyor bence. Yani ki fazla sert gibi yani her şeyi bilebiliriz, her şeyi fark edebiliriz şeklinde anlamlı ama bir yerde de fazla ileriye gitmiş gibi görünüyor. E, ama şunu da söyleyeyim size, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ahlaki emirlerin de belli bir mantığının olduğunu söylemek isterim. Bunun içerisine efendim namazla da dahil, oruçta da dahil bütün bunların biliyoruz ki oruç tutmanın bize dönük faydalarından tutun namaz kılmanın inna salateten hanil fahsaye bel menker diyor mesela. Namaz kılmak sizi e, kötülüklerden alıkoyar. Yani bütün bu tarz faydalarını da zikrederek hac'ın biliyoruz, zekatın mesela başlı başına bir hani ibadet olmanın dışında başlı başına efendim bir sosyal yardımlaşmadan tutun da efendim sosyal devlet anlayışına varıncaya kadar çok farklı ihmaların olabileceği bir ibadet olduğunu da mali bir ibadet olduğunu ifade etmek isterim. Yani anlaşılabilir gibi görünüyor ama bu anlaşılanlara illet mi diyeceksiniz yoksa hikmet mi diyeceksiniz meselesi birazcık zor bir mesele gibi görünüyor. Bütün bu Buradaki metin yaptığı şey bu tartışmayı Gazali öncesi ve Gazali sonrası diye okumak. Gazali öncesinde biliyorsunuz ana figürler mutezile ve eşarilik ve matur edilik şeklinde. Matur ediliğin daha orta bir yerde diğer meseleler söz konusu olduğunda da birçok konuda şeye daha yakın bir tutum sergilediğini görüyoruz. Burada Gazali'nin önemlidir nedir diye sorarsanız Gazali eşari kelam ekoli içerisinde yani problemi birazcık daha metafizik boyutuyla e, şey yapmaya çalışmış anlamaya çalışmış burada bir takım isimler var konular farklışıyor ama problemi payın arkadaşlar yani yani bütün bu metinler içerisindeki dokunan kalabalıklar içerisindeki ana sorunu kaçırmamak lazım bütün bu sorunlar hani ne kadar yoğun gibi olsa bile sorun belli yani belki bir kere okursunuz belki iki kere okursunuz e, yani bu, özellikle buradaki metnin yoğun bir metin olduğunu biliyorum ama sorun yok yani sorunu şey yapmayın yani asıl sorun burada e, meselenin nereye bağlanmak istendiği. Uzulum kavramı var, sefeh kavramı var, abef kavramı var ama hepsinde efendim işte Hatice Hanım ilahi fiillerde tahlil mümkün mü şeklinde bir talil bütün hikaye bu. Kazalinin burada çözümü var. Yani yani çok güçlü bir çözüm değil. Ya yani bu sorun zor bir soru. Yani. yani o kadarını söylemek isterim. Geçen hafta da hatırlayacaksınız sizinle nedensellik meselesini tartışırken, Kazale'nin de aslında kuantum meselesini tartışırken orta bir yerde olduğunu söylemiştim. Burada da e, benzer bir yolu burada da devam ettiriyor. Yaptığı şey Kazale'nin bu iktisat-filizikat adlı eserinde birçok sorunu çözerken e, genelde vurguladığı bir şey var. E, efendim bir yaptığı bir yolda var. Genelde kelime tahlillerinden hareketle bunu yapıyor. Diyor ki kelimenin tahlillerine çok fazla dikkat edilmediği için bir takım falsifi sorunlar ortaya çıkmış gibi görünüyor. Kelime tahlillerine bakarsak ya da kelimelerin asli anlamlarına bakarsak bu sorunu daha iyi çözebiliriz diyor. E, burada da e, ki anahtar kavram vacip. Yani Tanrı için veyahut da Tanrı dışında herhangi bir varlık için vücubiyet söz konusu olabilir mi? Mesela Tanrı iyiliği zorunlu olarak emretmek durumunda mıdır? Veyahut da Tanrı iyi olan şeyi zorunlu olarak efendim emredip ve da yasaklayabilir mi gibi bir tartışma söz konusu olduğunda diyor ki, birincisi vacip, terkinde zarar olan fiildir. İkincisi gerçekleşmemesi imkansız bir duruma yol açan bir fiildir. Üçüncüsü, efendim, e, üçüncüsü yok. İkincisi var. E, heh, e, evet, Şimdi bunun şeyine gelirsek, sonuç olarak e, gelirsek, sonuç kısmına gelirsek, bakın, şimdi, bakın, ilahi fiiller bir illete dayalı olarak meydana gelir sözünü değerlendirebilmek için vacip kelimesine tekrar bakıyoruz. Bir, ilk anlamı, terkinde açıkça zarar olan fiil. Bu anlamın Allah hakkında geçerli olmayacağı açıktır, diyor üstad. Çünkü yaratmayı terkin Allah açısından açık bir zarar olduğunu söylemek mümkün değildir. Yani hatırlayacaksınız Muhtizelenin ilkelerinden birisi e, aslah alallah'tır. Yani Allah için aslah olanı yapmak vaciptir. Yani oradaki vücubiyetin de zorunluluk ifade ettiğini anlatmak isterim. Peki bunu terk etmek e, imkansız mı Tanrı için değildir, diyor. Yani ee, i̇kincisi, terkin imkansız bir duruma götüren bir fiildi. Oysa herhangi bir ilahi fiilin, hatta topyekün yaratmanın terkinde bir imkansızlık yoktur. Şu halde vacip kelimesinin anlamları uygulandığını, ilahi fiiller bir illete dayalıdır sözü anlamını yitirmektedir diyor. Tabii bu da bir manevra, sorunu çözmüyor. Yani mutezile, mutezile bu kadarının farkında. Ee, buradaki başlangıç argümanlarına tekrar itiraz edildiğinde e, sorun devam ediyor gibi görünüyor. Bence bu çözümler içerisinde, İmam Maturidi'nin yaklaşımı daha makul gibi görünüyor. Yani mutlaka tartışmayı illet ve e, illet üzerinden değil de daha esnek bir kavram olan hikmet kavramı üzerinden götürmek e, daha sağlıklı gibi görünebiliyor. Mutlak illeti bilemeyebiliriz ama hikmeti bilebiliriz şeklinde bir e, tutun bu meselede daha sağlıklı gibi görünüyor. Şöyle söyleyeyim size, e, mübarek Ramazan'da geliyor biliyorsunuz Ramazan'da. Oruç tut düşünelim seyahattesiniz seyahate gittiğimizde e, oruç tutmama hakkımız var Şimdi buradaki diyelim ki buradaki şey illet acaba e, yorulmak mıdır o günün şartları düşünüldüğünde yorulmak gibi görünüyor o zaman illet yorulmaksa her yorulan işte orucunu şey yapabilir mi erteleyebilir mi gibi bir tartışma beraberinde geliyor fıkıhçılar diyorlar ki e, bu illet değildir yorulmak e, yorulmak hikmettir yani onu illete bağlamıyorlar. Bence e, özellikle güzel bir ayrım. Yani mutlak illeti bilemiyoruz ama hikmetleri üzerinde pekala konuşabiliriz gibi görünüyor. Daha bu derin metafizik tartışmayı, daha esnik bir dille götürmeye bize imkan tanıyor. Efendim e, sizi bilmem ama ben yoruldum. E, yani ders burada e, bitiyor gibi görünüyor. E, i̇nşallah sorularınız varsa alalım. Yoksa... Başka derslerde kalan 3 dersimizde inşallah e, görüşürüz diye düşünüyorum. E, efendim hocam ruhsat zaten azimet değil ki bu açıdan hikmet diyemez miyiz demiş Gönül Hanım. Böyle görünüyor evet. E, peki. Hatice Hanım okuyacaksınız yani cevabı siz bulacaksınız e, artık. Evet inşallah daha derin cevaplar için master'a geleceksiniz inşallah. Peki arkadaşlar inşallah başka derslerde de görüşmek üzere diyorum. Hayırla kalın arkadaşlar.